Gönül Birliği Duası Dua, muhasebe, rabıta ve her ibadetten önce, hamd salattan sonra, ashab ve ardınca gidenleri vesile edinmek güzeldir. Nitekim takva derecesine ulaşabilmek için ayeti i kerimede يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا تَقُوا اللّٰهَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun, korunun ve kendisine ulaşmak için vesile arayın diye tevessül emredilmiştir. Aynı zamanda ya eyühellezine amanuttakullaha ve kunu maas Ey iman edenler Allah'tan korkun. Maasiyetten korunun ve özü, sözü, fiili birleşen sadıklarla beraber olun buyrulmasıyla gerek cismani ve gerekse kalbi olarak sadıklarla beraber olunmak emredilmiştir. Tevessül ve sadıklarla beraber olunmak, Allah Teala'ya kulluk yapmayı kolaylaştırır, amaca ulaştırır. Gönül birliği ve ashabın kıyamete kadar ardınca giden ehli takvanın halkasına girilmesi amacıyla muhasebe, rabıta ve her ibadetten önce, hamd salattan sonra ayet ve hadisin nazmıyla şu dua okunur. رَبَّنَا غْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ bil بِالْا۪يمَانِ ولا تجعل في ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك, وإليك المصير ربنا لا تجعلنا للذين كفروا لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم yani Ey rabbimiz bizlere ve imanla bizden geçip öncelik hakkını alan ashab tabiin ve ardınca giden kardeşlerimize mağfiret et. Kalplerimizde mü'min kardeşlerimize karşı kin beslemek, haset beslemek, buz etmek gibi bir karışıklığı, eşit hıyaneti kılma, eşit sil. Ey Rabbimiz! Gerçekte sen son derece şefkat ve merhamet edicisin. Ey Rabbimiz! Gerçekte biz sana tevekkül ettik, sana inabe ettik. Eşit suçlarımızı itirafla huzuruna dönüp sığındık. Zaten son dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Bizleri kafirlerin küfrüne sebep kılma. Bizi mağfiret et. Ey Rabbimiz! Gerçekte sen. Sen mülkünde galip, hüküm ve hikmet sahibisin demektir. Allahümme inni es'eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke vel amelel lezî yubeligunî اللهم اجعل حبك احب إلي من نفسي و ومن الماء البارد اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم فكما رزقتني مما أحبه فاجعله قوة لي فيما تحبه اللهم وما زويت عني مما أحبه فاجعله فراغا لي فيما تحبه اين زمان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 ardınca giden takva sahiplerini, özellikle bağlı olduğumuz üstazı vesile edinmek için bu dua okunur. Bu duanın okunması şartıyla gönül birliği yapan mürit Müslümana cin, şeytan ve hiçbir şey mukavemet edemez. Her akşam namazından sonra, Ramazan-ı Şerif'te, her öğlen namazından sonra, yahut gecenin en müsait zamanında kendini mürşidinin huzurunda bulundurarak Seccadana oturur. Allahümme inne hâzâ iqbalu leylika ve idbâru nehârika ve asvâtu duâike ve âvânu maghfiratike. Fâgfirli. Rabbana gfirlenâ veli ikhvaninallezine sebequuna bil Ve Vela tej'al fî kulûbina gille lillezine âmenû. Rabbana inneke raufurrahîm dersin. Yani Allahümme ya Rabbi. İşte bu senin gecenin bize yönelmesi, senin gündüzünün bizi arkaya alması ve senin davetinin yahut kullarının dualarının sesleri ve mağfiretinin kapılarının açılması zamanıdır. Binaen aleyh benim ayıp ve kusurlarımı örtbas ederek mağfiret eyle. Ey Rabbimiz! Bizi ve iman ile daha önceden bizi geçmiş olan din kardeşlerimizi yarlıga. Ve iman etmiş kimseler için kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin demektir. Sonra en azında mürşidini yahut sevdiğin mümin kardeşini tam karşında canlandırıp yerine göre kendinle onun arasındaki sevgi bağını kurar. Sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كِثِيرًا Dersin. Yani, Allahumme Efendimiz Muhammed'in ve âlinin, ashabının üzerine rahmetler yağdır. Çok selamet ve eminlikler ver demektir. Sair vakitte de fiilen, her an iman kardeşliğinin hakkına riayet edersin. Şerh Tek çarede ihvanla rabıta, Edeble varış lütufla dönüş ve özleşme yolunda mürşitle rabıta keyfiyetleri çeşitleri yazılmıştır.